1184 numaralı konu, Ebu Talha el-Ensari ile Ensardan başka birisinin namazı olan düşkünlükleri, Ebu Talha el-Ensari kendisine ait olan bir bostanda namaz kılıyordu, o esnada dapsi denilen bir kuş öttü, o kuş durmadan bir çıkış yolu arıyor, fakat bir türlü bulup da çıkamıyordu, bu manzara Ebu Talha'nın hoşuna gitti, o da namazın içinde olduğu halde kuşu seyredip duruyordu, sonra namaza döndü, fakat kaç rekat kıldığını hatırlayamadı, bunun üzerine, bu malım yüzünden dinim helak oldu, diyerek Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve olanları anlattıktan sonra, ey Allah'ın Resulü, bu bahçemi Allah yolunda infak ettim, nasıl uygun buluyorsun öyle harca, dedi.